Diyarbakır'da bayram hazırlı. Diyarbakır'da Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazan ayının sonuna yaklaşınca tatlı bir bayram telaşı evleri, çarşı pazarları sarmaya başlıyor. Şunun şurasında ne kaldı ki, şerefe, arefe derken bayram kapıya dayanacak. Bir ay boyunca oruç tutmanın mükafatı olan bayram Diyarbakır'da bir başka güzel oluyor. Bir ay boyunca Diyarbakırlılar Ramazan ayının manevi atmosferinden istifade etti. İftarlar yapıldı, sahurlara kalkıldı. Kur'anlar hatmedildi. Fire ve zekatlar verildi, fakir fukara, garip oburabanın yüzü güldürüldü, yetimler ve çaresizler sevindirildi. Teravih namazlarına gidildi. Bu manevi atmosferden sonra geriye ne kaldı? Tabi ki Ramazan Bayramı Sevinci. Bu sevincin Rabbimizin bize ayrı bir ikramı olduğunu unutmayalım. Yaklaşan bayram ile birlikte Diyarbakır'da çarşı pazar yerlerinde büyük hareketlilikler şimdiden yaşanmaya başlandı. Marketlerin rafları bayramlıklarla süslendi, seyyar satıcılar da aynı şekilde hazırlıklarını tamamladı. Diyarbakır'da adeta bir gelenek haline gelen bayram alışverişi, daha bayrama bir hafta kala başlanıyor. Bu gelenek halen devam ediliyor. Bayrama sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda bayramlık kıyafetler, şekerlemeler, tatlılar alınıyor ve bayrama has yöresel yemeklerin hazırlıklarına şimdiden başlanıyor. Her yerde olduğu gibi Diyarbakır'da da bayramda şüphesiz en çok sevinen çocuklar oluyor. Her aile kendi bütçesine göre çoluk çocuğuna bayramlıklar alıyor. Çocuklar bayramın gelmesini ve güzel kıyafetlerini giymek için gün saymaya şimdiden başlıyor. Bazı çocuklar bayramlıklarını yastığının yan tarafına bırakır, bayramlığıyla birlikte uyur. Bayram günü gelince sevinçle kıyafetlerini giyer. Bayram telaşının yaşandığı sokak, cadde, çarşı ve pazarlarda gezintiye çıktım. Tüm Diyarbakırlılar gibi ben de bayram hazırlığı için çarşıyı dolaştım, pazarlara uğradım. Her yıl olduğu gibi bu yılda şekerlemelerin çeşitleri reyonların en ön kısmında yerini aldığını gördüm. Pastanelerde de büyük bir hareketlilik gözlemledim. Kadayıf ve baklava başta olmak üzere bayram için şimdiden siparişler verilmeye başlanmış. Güzel bir geleneğimiz olan bayram kutlamalarında en güzel kıyafetler giyilir, ziyaretler yapılır. Büyük küçük bayram ziyaretine gelen herkese ikramlar yapılır. Bayramda çocuklar kapın kapı dolaşıp şeker toplayacaklar, şeker şimdiden alınmazsa olmaz. Bayramın olmazsa olmazı şekerlerinde çeşitleri göz dolduruyordu. Çocuklara ve büyüklere hitap eden şeker çeşitleri ilgi görüyordu. Diyarbakırlılar bayram hazırlıkları için tezgahlarda bulunan elbise, ayakkabı, şeker ve geleneksel tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Seyyar satıcılar sokaklarda ve çarşılarda kurdukları tezgahlarla bayram coşkusunu yansıtırken, Diyarbakırlılar da bu özel günün hazırlıklarını tamamlamanın huzurunu yaşıyor. Bu tatlı telaş ile birlikte Ramazan ayında olduğu gibi bayram sevincinde de yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin de bayramlarının neşe Içinde geçirmeleri için onları da unutmayalım. Onları da sevinçlerimize ortak edelim. Özellikle Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bayramı geçirecek olan kardeşlerimize bayram sevincimizi birlikte yaşamak için onlara da hayır kuruluşları aracılığıyla sevinçlerine ortak olalım. Bayram Rabbimizin bir ay boyunca oruç tutan kullarına vermiş olduğu büyük bir ikramı. Bu ikramın şükrünü eda etmek, sadece şekere indirgenmeyecek kadar büyük ve yüce olduğunu ve sevinçleri mazlumlarla paylaşarak sevinmek olduğunu unutmayalım.